Fe vậy... asdaq al kalamu Allah wa khayral hadiy hadi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtetatuhu ve kullu muhtetatun bid'ah ve Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah tevhid dersimizde, tevhid sohbetimizde yeni bir konu yine kadınlar kadısı veya bunun benzeri ifadelerle isimlenmek bir kimseye kadınlar kadısı, hakimler hakimi şeklinde bir isim vermek bunun caiz olup olmadığı, tevhiddeki yeri nedir bunu göreceğiz inşallah. Bir kimse kendisini kadınlar kadısı diye isimlendirir yahut da bir başka kimse o kimseye o sıfatı verir. Dolayısıyla Böyle bir isimle isimlenmiş olun. Kadı hüküm veren manasındadır. Bizim anladığımız ve dilimizde kullandığımız hakim manasına. Hakimler hakimi. Yani hüküm veren kimse. Şimdi hakimler hakimi diye isimlendirildiği zaman veya benzeri bir e, ifadeyle melikler meliki yani sultanlar sultanı, hükümdarlar hükümdarı veya buna benzer kelimelerle ifadelerle bir kimseye isim verildiği zaman ki e, sultanlar sultanı melikler melikli meli denildiğinde o e, sultanın hükümdarın e, bir e, emir verme yetkisi onu yerine getirme e, yaptırma gücü söz konusudur. Kadı ise kadı ise kendisinde üç şeyi topluyor, üç şeyi bulunduruyor. Birincisi e, ilzam etme, e, fetva verme ve şahitlik. Yani kadı hakim bir kimse verdiği hükme mecbur bırakıyor, yani sorumlu tutuyor verdiği hükmü verdiği kimseye karşı. Sonra fetva veriyor. Bunu nereden veriyor? Kitap ve sünnetten veriyor. Şahit tutuyor. Bu şahitliği de yine Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden. Şimdi kadı olan, hakim olan bir kimse Allah'ın hükmüyle hükmeder. Verdiği hükmü Verdiği hüküm, e, hüküm verdiği kimsenin lehine e, ve diğer kimsenin de aleyhine, yani kim haklıysa onun lehine, kim haksızsa onun aleyhine hüküm verir. Bu durumda kardeşlerim, e, bu verdiği hükümle bir fetva da vermiş olur. Bu veri, e, verdiği fetva Allah Azze ve Celle'nin, şeriatından haber verme anlamına geliyor. Yani kitaptan ve sünnetten haber verme anlamına geliyor. Yani buna şahitlik etmiş oluyor. Ve aynı zamanda bu kadı yani hakim kimse e, hüküm verdiği kişiye karşı veya da kişilere karşı e, ilzam etme yetkisi söz konusu yani sorumlu tutuyor. Kadının İslam'daki kadının, ha, ha, hakimin hük, hükmü bu şekilde. Yani e, yetkili bir kimse oluyor. Dolayısıyla kadılar kadısı, hakimler hakimi denildiği zaman bu e, uygun olmayan, tevhide yakışmayan bir söz olmuş oluyor. Tabi burada bazı şeylerin de kastedilmesi söz konusu. Yani meşru olan olmayan bazı kasıtlarla e, devreye giriyor. Bu durumda e, caiz olanı var, olmayanı var. Özellikle ondan bahsedeceğim. Hakimler hakimi yahut melikler meliki, şahlar şahı benzeri ifadeler. Bu konunun yani kadınlar kadısı, hakimler hakimi şeklinde bir ifadenin veya hatta böyle bir kimseye bu ismi vermenin tevhidle alakasına münasebetine gelince eğer bir kimse hakimler hakimi, kadınlar kadısı diye isimlenilirse e, hak etmediği halde, hak sahibi olmadığı halde Allah'la birlikte bir şerik bir ortak e, yapılmış, yapılmış olur veyahut kendisini Allah Azze ve Celle'ye ortak yapmış olur. Bu durumda da bu caiz olmaz. Kadılar kadısı, hakimler hakimi, melikler meliki, yani sultanlar sultanı kimdi? Allah Azze ve Celle. Onun üzerinde bir melik, onun üzerinde bir hüküm veren, hakim, onun üzerinde bir otorite sahibi olamaz. Allah azze ve celle. Bir ayet-i kerimede ve Yusuf Suresi'ndeki gelen ayet-i kerimede her bilen üzerinde bir bilen vardır. Onların üzerinde en üstte olan kim? Alim sıfatıyla Allah azze ve celledir. Hakimler hakimidir Allahu Teala. Hükümdarlar hükümdarları Allah azze ve celledir. Ama cümletin amacı. Evet. Hakimler hakimi, melekler meleki dedik. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede geldiği üzere ve fevga kullebi ilmin alim. Her bilen üzerinde bir bilen vardır. Diyor. Yani bu şu demek. İnsanlardan Allah'ın mahlukatından meleklerden de bilenler var. Bilgi sahibi olanlar. Herkese İnsanlardan da hakimler var, hüküm verenler var, yönetenler var, hükümdarlar var. Ama isimlendirilirken hakimler hakimi, melikler meliki diye isimlendirmek uygun değil. Bunun caiz olan şekli de var, onu söyleyeceğiz inşallah. O konuya geçmeden önce Allahu Teala'nın kazası yani hüküm vermesi iki iki kısma ayrılıyor. Birincisi kevni kaza. Yani evrensel hüküm vermesi kozmik de deniliyor buna. Evrensel manada bir hükmü var. Yaratmayla alakalı. İkincisi de kardeşlerim şerri manada. Allahu Teala'nın kevni yani evrensel hükmü kazası hükmettiği şey mutlaka gerçekleş gerçekleşmek zorundadır. Bu kevni hükmü Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin e, hoşlandığı şey de olabilir, hoşlanmadığı şey de olabilir. Yani Allahu Teala hoşlandığı, istediği bir şey de gerçekleştirebilir, istemediği şey de gerçekleştirir. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de vakadeyna İla beni İsraile le tefsudun fil ardi merratayn. Ve qadaina ila beni İsraile fil kitap. Kitapta beni İsraile le tefsudun fil ardi merratayn e, yeryüzünde iki sefer fesat çıkaracaksınız diye hükmettik yani yazdık diye hükmettik. Şimdi fesat yönüyle Allah azze ve celle fesadı istemez. Fesadı sevmez. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Vallahi la yuhibbul mufsidun. Allah fesadı sevmez. Ama bunu yazmıştı. Birileri fesat çıkaracak. İsrail onları fesat çıkaracaktır. Bunu kita kitapta yazmıştı. Kur'an-ı Kerim'de de belirtiyor bunu İsra suresinde. Allahu Teala istemediği halde bu e, kevni olan, evrensel olan hükmü gerçekleşecektir. Onu gerçekleştirecektir daha doğrusu. Evet. Dolayısıyla bunda bir zıtlık olan. Niye? Allahu Teala bir şey hükmettiyse, bir şey karar verdiyse ondan artık dönmez. İnne Allaha la yuhlifu'l mi'ad. Allah vadine muhalefet etmez. Yani verdiği sözü yerine getirir. Dönüş yoktur. O bir şeye hükmettiği zaman bir daha onu döndürmez. Çünkü onun hükmettiği her şey bir hikmet üzerinedir. İşte bu kevni dediğimiz yani evrensel hükmü bir de şerri e, hükmü vardır. Bu şerri kazansuz hükmü ise e, mesela ayet kerime de geldi üzere. Vakda Rabbi, el la illa bil Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi emretti, hükmetti, emretti ve anaya babaya iyilik etmenizi emretti diyor. Şimdi bu verilen hüküm bazen yerine getirilir, vaki, meydana gelir, vaki olur, bazen de gelmeyebilir. E kimler tarafından? İnsanlar tarafından. Evet Allah Azze ve Celle sadece kendisine ibadet edilmesini emretmiştir. Ama insanların bir kısmı sadece ona ibadet eder, bir kısmı da ondan gayri birçok ilahlara ibadet eder. İnsanların bir kısmı anasına babasına iyilik eder, Allah'ın emrettiği üzere bir kısmı da Anaya babaya evet. Ama Allah Azze ve Celle'nin isteği ve muradı nedir? O hükmettiği şeriatın yerine getirilmesi. Yani bu ayet kerimeden e, örnek verecek olursak sadece kendisine ibadet edilmesini ister anaya babaya da iyilik edilmesini ister. Bu bir örnek. Bunun gibi birçok şeyleri söyleyebiliriz. Şerri anlamda yani. Anlatabildim mi? Evet. Eğer kadı, kadıları, hakimleri e, izafetle, tamlamayla kullanacak olursa Türkçe'de tamlama deniliyor. Yani muayyen bir gruba, bilinen bir gruba nispetle yahut bir beldeye nispetle yahut da bir, e, herhangi bir zamana nispetle kullanılacak olursa mesela e, fıkıhta kadılar kadısıdır. Yani fıkıh konusunda olmalıdır. E, bu adam, bu şeyh, bu hoca kadıların kadısıdır. Yahut da e, Arap memleketinin kadılar kadısıdır. Yani bütün kadıların başı manasıdır. Yahut Mısır'ın, ya Türkiye'nin hakimler hakimi şeklinde e, benzeri ifadeler bunlar caiz midir? diye soracak olursak e, evet caizdir. Ancak mukayyettir. Yani kayıtlı ve sınırlıdır. Yani bu ifadeler bir insana kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ancak sınırlıdır. Allahu Teala'nın kadılar kadısı, hakimler hakimi, melikler meliki olması ise sınırsız. Onun bir kaydı yok. Ve bu da Allahu Teala'nın hiçbir şeriki yani ortağı, onun ona denk olan hiçbir benzeri ortay misli söz konusu olamaz. Bir kimseye yani bu memlekete nispeten yahut bir konuya fıkha hadise nispeten bu şekilde kadınlar kadısı hakimden hakimi yahut da bir otoriteye nispeten hükümdarlar hükümdarlar şeklinde verilmesi caizdir. Ama bu kişinin nefsinde böyle söylenen kişinin nefsinde bir kibir, bir taaccup, kendi nefsinden bir hoşla kendi nesile bir hoşlanma hissedebilir. Ve başka görüşleri kabul etmeyebilir. Kendi görüşünün dışındaki görüşleri kabul etmeyebilir. Bu da tehlikeli bir durumdur. Evet. Bu kişi için son derece tehlikelidir. Ee, dolayısıyla böyle şeylerin kullanılmaması evla olandır. Caiz olmakla birlikte. Ama caiz olan kısım tekrar söyleyeyim. Yani bir beldeye, bir konuya nispetle söylendiği zaman, özellikle haber verme konusunda, yani bu fıkıhta kadıların kadısıdır. Yahut da hakimler hakimidir. Şu memleketin tüm hakimlerinin hakimidir şeklinde haber verme olursa yani bu caizdir. Ama bunun da kullanılmaması evla olandır. Muhammed Salih Hüseyin'in müellif özellikle buna vurgu yapıyor. Her ne kadar kayıtlı olsa da bu caizdir. Bu da bir tane hadis almış. Bu hadis gerçekten beni çok etkiledi. Şimdi bir kimse bu şekilde melikler, meliki, hakimler, hakim hükümdarlar, hükümdarı diye isimlendiği zaman veya üzerine böyle bir isim verildiği zaman, az önce söylediğim gibi kendi nesliyle ve dövülenebilir, tacip edebilir ve bundan dolayı da aldanır. Onun için diyor aleyhisselatü vesselam, kendi yanında birisi övülürken bir kimse hakkında övgüyle bahsedilirken diyor ki şu ifadeyi kullanıyor. Burası beni çok etkiledi. ata unu ve kes. yani birisinin hakkında bahsediyorlar, övüyorlar, övüyorlar. Diyor ki aleyhisselatü vesselam kardeşinin Arkadaşının boynunu kestin diyor. Subhanallah. Arkadaşının boynunu kestin. Yani övmek, yani özellikle haddi aşarak övmek çok tehlikeli bir şey yani. Ve hadisin devamında, Onu Allah daha iyi bilir. Benim görüşüme göre, zannıma göre o şöyle şöyledir. Allah Azze ve Celle onun durumunu daha iyi bilir gibi benzeri ifadeler söylemesini söylüyor. Hani biz de burada bize çıkan birisinden övgüyle bahsederken Allah Azze ve Celle onun kalbini daha iyi bilir durumunu daha iyi bilir ama ben bana göre şöyle belki şöyle zannediyorum iyi olduğunu düşünüyoruz, salih olduğunu düşünüyorum demek lazım. Ve bile bile bir insanı yüzüne karşı asla övmemek gerekiyor. Bu doğru değildir, caiz değildir. Hadislerde yasaklanmıştır. İfade çok çok böyle çetin bir ifade. Ee, arkadaşının boynunu kestin diyor, öven kimseye karşı. Bir de Şeyhül İslam ifadesi, yani İslam'ın şeyhi manasındaki bir ifade e, söz konusu. Bu da aynı şekilde, eğer e, dinde, İslam'da müceddik, yani yenileyici, yani... Ee, silinmiş bazı hükümleri hadisleri ortaya çıkartıp insanları irşad eden manasında kullanılırsa bunda da bir beis yoktur. Ancak e, İslam sadece ona e, döner. Yani onun elindedir manasında e, kullanılırsa bu doğru olmaz. İslam derken evet bu teki, Şeyhül İslam Ebini Taymiyiyah Rahmetullahi, bu isimle, şey, bu sıfatla sıfatlanmıştı. Hem de yaşarken. Gerçek manada bu isimle, ee, Muhammed bin Abdurrahman, Şeyhül İslam e, sıfatıyla sıfatlanmıştı. Osmanlı Şeyhül İslamları, Osmanlı e, Müftileri bu isimle, bu sıfatla sıfatlanmışlardır. Ama onlar makamdan kaynaklanan bir sıfat. Gerçek manada bir sıfat değil. Ancak bununla beraber onlara böyle bir isim, böyle bir sıfat verilmiştir. Burada işte eğer kastedilen diyor diyor müellif, dini tecdit etme, müceddit anlamında kullanılırsa bunda da bir beis yoktur diyor. İmam kelimesinin yani İmam Müslim, İmam Ahmet, İmam Buhari, İmam Müslim, Süfyan bin Uyeyne veya da e, İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyh gibi ifadelerin kullanılması ise daha e, uygun olandır diyor. Eğer bir kimseye gerçekten İslam'da imam olmadığı halde, şeyh olmadığı halde o isim verilirse o zaman da ümmete ümmete haksızlık edilmiş olur. Gerçekten hak eden kimselere imam denilmeli. İmam ne demek? Önder demek. Önder. Yani e, isimleri yerli yerinde ve hak eden kimselere kullanmak gerekiyor. Anlatılmak istenen bu. Ve e, yasak olan, keref görülen isimlerin de verilmemesi gerekiyor. Kişi ne kadar değerli, değerli olursa olsun. Evet. Bir de Ayetullah, Hucjetullah gibi isimler. Özellikle e, bunu biliyorsunuz, e, Şia, Rafiziler kullanıyorlar. Ayetullah, Allah'ın ayeti. Hüccetullah, Allah'ın hücceti diye. Hüccetullah kelimesinin kullanılması doğru değildir diyor. Muhammed Salih Hüseyin, rahmetullahi aleyh. Ee, çünkü Allah'ın kullar üzerindeki hücceti sadece Resullerdir diyor. Çünkü o konuda ayet var. Allah'ın kullar üzerindeki hücceti, yani hüccet ne demek? Delil sunma. Allah'tan getirdiği haberleri kullara anlatıp onlara delil sunuyor. Hüccet-i kamerizm. Onlar ancak Resuller olabilir. Ayetullah'a gelince ayetullah e, bir kimse için özel olarak kullanırsa yani bu Allah'ın harika bir a, ayetidir diye e, işte bu müdalağa yapılmış olur. O kişi hakkında bu doğru olmaz. Ama e, müellifin söylediği üzere ayet Allah'ın ayeti ayetullah ifadesi her şey için geçerlidir. Çünkü Kur'an bir ayet olduğu gibi kardeşlerim, evrendeki her şey Allah Azze ve Celle'nin bir ayetidir. Ayet zaten işaret manasına gelir. Her şey Allah Azze ve Celle'nin bir işaretidir, ayetidir. Tabi okuyabilen. Yani insan bir kitabı okur, bir de Allah Azze ve Celle'nin yarattığı evrendeki, dünyadaki ayetlerini okur. Yani tefekkür eder manasında. Ee, okuma şekli iki şekildedir. Gerçekten biz şu anda o kadar yoğunuz ki çalışmaktan, koşturmaktan, yetişmekten, bir şeylere yetişmekten e, okumaya yani insanları, ondan sonra tabiatı, olayları, gökyüzünü okumaya fırsat kullanıyoruz. Yani tefekküre fırsat kullanıyoruz. Aslında bu bir ibadettir yani. Allahu Teala Kur'an'da birçok yörde e, düşünmemizi, akletmemizi istemişti. Evet. اَفَلَا تَعْخِلُونَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ İlâ ahir İfadelerle bizi düşünmeye ondan sonra fikir etmeye akletmeye teşvik etmiştir. Bu hem Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki ayetleri hususunda geçmiş ümmetler hakkında hem de dediğim gibi tabi olaylar hakkında. Bu hususta bir tane delil var, onu verelim inşallah. Ee, Buhare'de gelen bir hadiste de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam muhakkak ki Allah azze ve celle'nin katında isimlerin en e, kötüsü, en çirkini bir adamın melikler meliki yani hükümdarlar hükümdarı diye isimlenmesidir. Çünkü melik ancak Allah'tır diyor. Yani Allahu Teala böyle bir isim verilmesinden hoşlanmıyor. Melikler Meliki. Yani hükümdarlar hükümdarı diye adam ne yapılmış oluyor? Büyütülmüş oluyor. Köklere çıkartılmış oluyor. Hakkında mübareke yapılmış oluyor. Evet bir insan hakkında mübareke yapılabilir. Yeri geldiği zaman. Ama bir sınır olmaz. Burada Allahu Teala işte e, Melikler Meliki diye bir insan hakkında mübarekeli bir e, medih de bulunmayı istemiyor. Bundan razı olmuyor, bundan hoşnut olmuyor. Hadis bize bunu anlatıyor. Ve sebebi de ne? La malikun illallah. Malik ancak Allah'tır. Sebebi bu. Yani övülme bu şekilde ifadenin kullanılmamasının e, sebebi bu ifadenin sadece Allah'a mahsus olması. Allah Azze ve Celle için kullanılması yani. Ona mahsus olmaz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz özellikle Fatiha Suresi'nde her zaman okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Maliki Yevmiddin ifadesini kullanıyoruz değil mi? Din gününün yani kıyamet gününün sahibidir. Bazen Meliki Yevmiddin diye de okunmuştur, Meliki. Yani bir kıraata göre de Meliki Yevmiddin diye de okunur. Malik sahip olan manasındadır. Yani mülke, elinde bulundurduğu mülke sahip olandır. Ama melik ise hükümdar anlamındadır. Yani gücü, kuvveti ve yetkisi olan anlamına geliyor. Melik. Evet. Malik de tasarruf sahibi, işte idare etme sahibi manasına geliyor. E, kimi? Elinde bulundurduğu kimseler. Yani <gülüyor> melik ve malik ikisi de Fatiha suresinde Okunabilir, ikisi de sahih kırât ama biz özellikle maliki yemiddin diye okuyoruz. Ama maliki yemiddin diye okunduğu zaman da doğru olur böyle bir kırât devam. Evet. İkisi de her ikisi de mana olarak birbirini birbirini tamamlaması söz konusu. Her ne kadar malik ve melik birbirinden farklı manalara gelse de. Her ikisi de Allah Azze ve Celle için e, cari olan, geçerli olan bir manadır veya kelimedir. Evet. Allahu Teala, kardeşlerim, yegane e, yaratıcı, melik yani hükümdar, idare edicidir. Ondan başka yaratıcı söz konusu değildir. Ondan başka idare edici, idare edici yoktur. E, Allahu Teala, Hel min Khaliqin qayrullahi yerzokum. Minasemal Allah'tan başka sizleri gökten ve yerden rızıklandıran bir yaratıcı var mı diyorum. Evet. Bir başka ayet de inna Muhakkak senin Rabb'in o çok iyi yaratıcı ve çok iyi bilendir. İşte bu Allahu Teala'nın yaratma içinde tek olduğuna bu ayet kelimeler delillik ediyor. Yine bir başka ayette, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيْ يَخْلُقُوا Muhakkak ki sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız bir kara sinek bile yaratamazlar. Bir kara sinek bile yaratamazlar. وَلَوْا جِتَمَعُوا لَهُ وَلَوْا ki toplanıp bir bir araya gelseler, bir cemiyet oluştursalar, laboratuvarlar kursalar, onda deneyler yapsalar, bir sinek bile yaratamazlar. Subhanallahü. Yani Allah Azze ve Celle bu yönüyle, e, yaratıcı yönüyle tektir. Yine mülk e, açısından. Tebârikellezî biyedihil mülk diyoruz değil mi? Tebârikellezî biyedihil mülk. Mülkü, mülkü, sahipliği elinde bulunduran Allah Azze ve Celle ne mübarektir. قُلُ اللّٰهُمَّ malikel mülk. De ki ey Allah'ım sen mülkün malikisin yani sahibisin. İşte bu da mülte sahip olmada e, tek olduğunu gösteriyor. Kul me yer zokukun minesemah evvel ard deki diyor. Sizi gökten ve yerden kim rızı falandır? En me yemlukus semavla bir ve gözlere malik olan sahip olan kimdir? Vemen yukarıcıl haye minel meyte ve ve yukarıcıl meyte minel haye ve ölüden diri, dirilden ölü kimler, kim çıkartır? وَيُخْرُجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَالِ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ İşleri kim idare eder diye onlara sorulduğu zaman فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ O müşrikler diyecekler ki elbette Allah. Şimdi bugün birçok insana sorsak İslam'ı kabul etmeyen ve da İslam'ın bir kısım hükümlerini çağ sayan, çöl kanunu sayan hiç e, yani kendisine toz kondurmayan birçok insana sorsak nereden rızıklandırıyorsun Sana gözü kulağa kim verdi diye sorsa elbette Allah diyeceklerdir. Peki bu onları, bu şekildeki ikrar onları Müslüman yapıyor mu? He? Yap. Yapmıyor. Evet. Allah'la beraber Allah'la beraber başka şeritler, ortaklar edindikleri için. Allah Azze ve Celle'nin Yaratıcılığını kabul edip, ilahlığını, sadece kendisine ibadet edilmesi gerektiğini, sadece kendisinin kanun koyucu olduğunu kabul etmedikleri için ve birçok sebepten dolayı Müslüman olmamış oluyorlar. Allah korusun, bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Sufyan ibn-i Uyeyne, bu da tabiinden sayılıyor. Hicri 107 yılında doğmuş kaynakların verdiği ifadeye göre tabiinden sayılıyor. Tabinin küçüklerinden olsa gerek. Allah alın. Çünkü yüzde yılında de doğmuş. Eğer yanlış değilse. E bu da diyor ki şahen şah diye bir ifade var. Şahen şah. Yani şahlar şahır. Bu ifadenin de kullanılması doğru değildir diyor. Şimdi bu e, Farsça bir ifadedir. Şahı biliyorsunuz İranlılar kullanıyor. E, hepinizin bildiği bir şey. Bu şekildeki ifade de yine edilen yasaklanılan bir ifadenin içerisine giriyor. Yani böyle bir övgü ifadesi doğru değil. Müslüm'de gelen bir başka rivayette bir kimseye Melikül e, Emlak yani melikler meliki, hükümdarlar hükümdarı şeklindeki ifadeye karşı Allah Azze ve Celle'nin kızgınlığına bakın. Diyor ki Allah'a diyor kıyamet gününde böyle bir isimle isimlenen adam, adama karşı Allah Azze ve Celle çok kızgındır, ona karşı çok kızgındır ve o Allah'ın katında en kötü, en çirkin adamdırdır. Yani bu sıfatla sıfatlanan, buna razı olan. Evet. Şimdi bir kimse böyle bir sıfatla sıfatlanabilir ama başkaları da eğer bu, bu sıfatı özellikle hoşnut olarak veriyorsa onlar da sorumludurlar. Haber verme kastı olmayıp da ona yakıştırdıkları için böyle bir sıfatı veriyorlarsa bu doğru olmaz. Onlar da sorumlu olurlar. Evet. Şimdi konuyla ilgili meseleleri verelim ve bitirelim inşallah. Birincisi kardeşlerim e, melikler meliki, hakimler hakimi, sultanlar sultanı diye isimlendirmenin yasak olması. Bu yasak. Caiz tarafı e, tekrar söyleyecek olursak bir şeye nispet edildiği zaman, izafi edildiği zaman yani tamlama Türkçede kullanılıyor, tamlama yapıldığında mesela fıkıhta Kadılar Kadısı veya hatta Türkiye'nin hakimler hakimi Mısır'ın hakimler hakimi Şeklinde bir ifadeyle kullanılırsa Caizdir diyor Ama bunun da kullanılmaması Bu şekilde de bir tabirde bulunmaması Evla olandır Diyor Rahmetullahi Aleyh İkincisi Bu manaya gelen tüm tabirler de Aynı şekilde Bu Süfyan o Oyeyne rahmetullahi aleyhin haber verdiği gibi yasaklanmıştır. Yani hükümdarlar hükümdarı, melekler, meliki ne kadar aklınıza geliyorsa işte bu. Adamı övücü, bir insanı övücü, mededici ifade aynı şekilde yasaklanmıştır. Üçüncü elde edilecek önemli bir mesele kardeşlerim. Kalp her ne kadar kasıtlı olarak yasaklanmıştır. E, yani bu melekler meliki diye kasten söylememiş olsa bile, bu ve benzeri ifadeleri getirdiği, bu şekildeki sözcüklerin, söylemlerin, lafızların getirdiği sorumluluğun ağır olması. Yani insan bir söz söyler, hani a.s.m. diyor, bir söz söyler onunla cennete gider. Bir söz söyler onunla cehenneme gider. Yani ağızdan çıkanı kulak duyacak. E, duyacak ama bu da yetmiyor. İnsanın bilgi sahibi olması lazım. İlim sahibi olması lazım. Şimdi belki de bunu ilk defa duyuyoruz. Yani birilerine, bazı hocalara, bilgin insanlara, ya bu hocaların hocası dese insan, bununla da gerçekten çok bilgin olduğunu kastetmiş olsa uygun düşmez. Veya kadılar kadısı, ya bu işte bugünkü cumhurbaşkanına veya başbakana bu adam, hükümdarlar hükümdarı dese, e, bu da ifade doğru bir ifade olmaz. Hele hele bunda yani kastı onu aşırı bir şekilde yüceltmek varsa, aşırı bir şekilde övme söz konusuysa bu son derece sakıncalıdır. Bir de onun o hükümdarlar hükümdarı dediği kimsenin Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına eşit olduğunu düşünürse şirk koşmuş olur. Allah korusun dinden de çıkarıyor. Ama sırf lafsıyla sözcüğüyle söylemiş olursa, her zaman söylüyoruz bunu. Yani kalbin kastetmesiyle sırf dille söylenen şey arasında fark var. Ehli sünnet vel cemaatin usulü budur. Tafsilata girin. Yani adam kalbiyle neyi kastediyor? Ee, kalben kastı nedir? Ondan sonra Söz, söylediği söz ne ifade eder? Hep bu tafsilata girmiştir. Birçok konuda böyledir. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> bu ifadelerin zikredip durduğum ifadelerin melekler meleki, hakimler hakimi, kadılar kadısı gibi ifadelerin Allah azze ve celleye layık olmaz. Başka kimse için değil. Allahu Teala'ya layık olmaz. Bir insanı özellikle dikkat çekiyorum. Bir insanı başarısından, o yaptığı işlerden dolayı veya salih olmasından dolayı veya eee Olağanüstü yetkilerinden ve bu yetkileri doğru kullanmasından dolayı aşırı övmek. Bu ifadeleri o adama kullanmak son derece sakıncalı. Haddimizi bilmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olmadığı ifadeyi bir kimseye kullanmayacak. Birileri çıkıyor birilerini birilerini e, günahsız birilerini peygamber birilerini Melikler Meliki Hükümdarlar Hükümdarı ilan ediyor bu son derece sakın Aleyhisselatü Vesselam Kendi şahsına Kendi şahsına Zatına Ne derece önem verileceğini Şu veciz hadiste Belirtmiştir ne diyor Aleyhisselatü Vesselam La tutrini kema etritetin Nesara ise Meryem اِنَّمَا عَبْدُ اللّٰهِ قُولِ عَبْدُ اللّٰهِ Sakın beni, beni İsrail'in Meryem oğlu İsa'yı övmede aşırıya gittiği gibi aşırıya gitmeyin. Ben Allah'ın kuluyum, bana Allah'ın kulu ve rasulü deyin. Subhanallah. Bu insanların dünyada ve ahirette efendisi olan Aleyhissalatü Vesselam'ın koyduğu bir sınır ve had ise onun dışındaki bütün insanlar için geçer. Onun dışındaki, onun altındaki, onun gayresindeki bütün insanlar için aynı şey söz konusudur. Yani aynı şekilde bir had ve sınır var. Övgüde, övgüde sınırsızlık söz konusu değildir kardeşler. Anlatılmak istenen bu. Evet. Bir de bu delil olarak verdiğimiz ee, hadiste istifade edilen bir tane delil zikrettik. Bu konuyla ilgili bir tane delil var. Onu söyledik. Hadisten istifade edilen şeylerden biri de Allahu Teala'nın gayb yani kızma, öfkelenme şeklinde bir sıfatı var. Allahu Teala'nın böyle bir sıfatı var. Allahu Teala birilerine kızıyor. Hem yani birçok hadiste gelmiştir bu. He. Evet. Mesela eee ebğadul binadi ila'llahi esvaquha eee Beldelerin Allah'a en sevimsizi, en kızgın, en kızdığı, yani e, sevmediği, buzu ettiği diyelim, buzu ettiği, e, burada ifade edilen buz, o beldelerin, memleketlerin çarşılarıdır. Ve habul bilari ilallahi mesajiduha ve beldelerin Allah'a en sevimli olanı da mescitleridir. dirilir. Allah Azze ve Celle'nin kızma sıfatı var, ama bu mahlukatın kine insanlara veya cinlere veya herhangi bir mahlukatınkine benzemez. Ne مِسْلِهُ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيلُ Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O en iyi işiten, en iyi gören. İkincisi, istifade edilen ikinci konu kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talimde, yani öğretmede, hikmeti gözetmesi. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani hadiste dedi ya, <gülüyor> Kıyamet günü Allah'ın en çok kızdığı kimse bu melikül emlak, melikler, meliki, sultanlar, sultanı, hakimler, hakimi diye bir kimsenin isimlenmesidir. Bu adın verilmesidir ve buna kızar diyor Allah Teala. Sonra da eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ifadesini bir sebebe, bir hikmete bağlıyor. O sebep ve hikmet ise la malikun illallah ifadesidir. La malik illallah. Malik yani sahip olan, idare eden tasarruf sahibi, gökte ve yerde tasarruf sahibi sadece Allah'tır. Bir sebebe bağlı, bir hikmete bağlı. Dolayısıyla konuşmalarda hikmet üzere konuşmak, bir sebebe e, bağlamak, bir sebebe göre bağlamak, e, bir sebebe bağlamak, konuşmayı aleyhissalatü vesselamın bir metodudur. Ve Allah azze ve celle'nin ifade ettiği üzere, Kur'an-ı Kerim'de geldiği üzere, yu'til hikmetemen men yaşa hikmeti dilediğine verir ve men yu'tel hikmete fakat u'tiye hayran ketira kime de hikmet verilmişse ona birçok hayır verilmiştir diyor. Hikmet tesir eden, isabet eden gönüllere nüfuz eden sözdür kardeşlerim. Hak söz hikmet budur. Gönüllerde yer bulur bu söz. Ve aleyhisselatü vesselama ve peygamberlere hikmet verilmiştir. Kur'an'la birlikte. Evet. Ve ilim e, eseri ve nazari nazari delillerle irtibatlıdır. Eseri deliller Kur'an, sahih sünnet ve icmadır. İlim bununla irtibatlıdır, bağlıdır. Nazari delil ise o da akli e, şeyle e, bağlantılı olması yani kişinin e, aklıyla alakalıdır. Tabi bu aklın nazari bilgiye eteri bilgiye tabi olması gerekiyor nazari değil de eteri bilgiye tabi olması gerekiyor yoksa akıl münferiden hiçbir şey ifade etmez nakla tabi olduğu sürece ifade eder evet yani şeriat akla şeriatın öngördüğü ölçüye tabi olduğu sürece itibar eder eğer şeriatın öngördüğü ölçülere itibar etmezse sınırı aşarsa Orada akla itibar yok. O akla değer verilmez. Allah Azze ve Celle kardeşlerim bizim dilimizi hoşlanmadığı hem dünyada hem ahirette sorumlu tutacağı, azap edeceği sözleri, sözcükleri, kelimeleri kullanmaktan bizi muhafaza etsin. Çünkü insan aleyhisselatü vesselamın haber verdiği üzere Diliyle cehenneme gidiyor. Biliyor musunuz? <gülüyor> diliyle cehenneme, diliyle cennete gidiyor. Bir hadisle kapatalım mevzuyu. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın bir e, Yahudi, genç bir hizmetçisi varmış. Yahudi hastalanıyor bir gün. Aleyhisselatü Vesselam da onu ziyaretine gidiyor. E, çocuk genç ölmek üzere. Yahudi Çocuğa diyor ki aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah de. La ilahe illallah de diyor. Çocuk da babası da yanında babasına şöyle bir bakıyor ondan sonra babasının gözüne baba ona diyor ki Ebel Gâsım'a itaat et. Yani peygambere bu adama itaat et diyor. Aleyhissalatu vesselam kim ise Ebul Gâsım ya. Yani. Çocuk da La ilahe illallah diyor ve vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu ateşten kurtaran Allah hamdolsun Ve onun cenazesi kılınmıyor. Yani son bir sözle, e, Hüsnü Hatıma ile en güzel sözle ömrünü tamamladığı için bakın. Bir sözle insan cennete gider, bir sözle de cehenneme gidebilir. Azat görebilir. Büyük bir günah işlemiş olabilir. Söz, sözlere çok dikkat etmek gerekiyor Ağızdan çıkan Özellikle kişi öfkelendiği zaman Onun için aleyhissalatü vesselam Asıl pehlivan öfkesini yenendir. Allah azze ve celle içimizdeki Bu yersiz öfkeleri Bizden çekip alsın Hepimizde var maalesef allah Teala bizleri ıslah etsin Bizleri affetsin Bizimle beraber tüm mümin kardeşlerimizin günahlarını bağışlasın. Amin. Allahu ala Muhammed ve illa